...radyo haberini istemişsiniz efendim. Evet Bayan Marquez. Okur musunuz lütfen? 28 Şubat 1953... ...Kolombiya Deniz Kuvvetlerine bağlı bir muhribin... ...mürettebatından 8 kişi... ...Antiller Denizinde fırtınaya tutulan muhribten... ...denize düşüp kayboldu. Amerika Birleşik Devletleri... ...mobil tersanelerinde onarıldıktan sonra... ...Alabama'dan ayrılıp... ...Kolombiya'ya bağlı... Cartagena'ya gitmekte olan gemi... ...faciadan 120 dakika sonra... ...bu limana ulaştı. Panama kanalının denetiminden sorumlu... ...Birleşik Devletler askeri birliklerinin... ...katkısıyla... ...kazaya uğrayanların aranmasına hemen başlandı. Dört gün sonra aramalar durduruldu. Kayıp denizciler... ...resmen ölmüş sayıldı. Evet. Ve şimdi... ...aradan bir ay geçtikten... ...parça parça anlatılan öyküyü... ...duymayan kalmadıktan sonra... ...adam bizim gazeteye çıkıp geliyor... ...ve analarına bize satmayı öneriyor. Öyle mi? Evet müdür bey Bize anlatabileceğini kaldı Önleyemediğim bir ön sezi Bana kolundaki saatin Ayağındaki ayakkabının sağlamlıklarıyla reklam yapıp Kendisine ün sağlamasının ötesinde Anlatacak başka şeyleri de olduğunu söylüyor efendim Gelecek kuşaklara örnek olsun diye Televizyona çıkarılıp Yurtseverlik söylevleri çektiğini mi anlatacak he? Bunlarla oldukça yükünü tuttu zaten o O sıralar onu çok aramıştık Niye bize gelmedi Alışıla gelmişin dışında bir anlatma yeteneği var Güçlü belleği ve sentez yeteneğiyle desteklediği güçlü anlatımı Ve kendi kahramanlığıyla alay edebilecek kadar da öz saygısı var Onu dinledikçe şaşkınlığa düştüm İzin verin de gazetemiz adına kendisiyle konuşayım Güzel bir yazı dizisi olacağını umuyorum Dikkatli ol, çelişkilerini yakalamak için sorularını ustaca sor Okuyucuları kendimize güldürmeyelim Pasalanmayın, öyle çekici ve ayrıntılı bir öykü olacak ki Okuyucular inanmakta güçlük çekecekler Gidebilirsiniz Bayan Marqués. 22 Şubat günü bize Cartagena'ya döneceğimizi bildirdiler. Ne zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyordunuz? 8 aydan beri. Alabama eyaletinin mobil deniz üssündeydik. Niçin oradaydınız? Muhribimizi, muhribimizin adı Kaldes... ...elektronik aygıtlarının ve savaş gereçlerinin onarımı için getirmiştik. Bu zorunlu konaklama boyunca özel eğitim görmüştük. İzin günlerinizde neler yapıyordunuz? İzin günlerimizde de karaya çıkan bir denizci ne yaparsa onu yapıyorduk. Yani? Ya kız arkadaşlarımızla sinemaya gidiyor ya da barda toplanıyorduk. Kız arkadaşlarımızla dediniz. Din sorunu nasıl çözüyordunuz? Mary İspanyolcayı çabuk öğreniyordu Ben de biraz İngilizce bildirim <gülüyor> Mary ile yarı İngilizce yarı İspanyolca konuşuyordunuz demek <gülüyor> Öyle Ama o dondurma yemeği sinemaya yeylerdi Sinemaya hep Mary ile mi giderdiniz? Evet yalnız bir kez onunla gitmedim Kasırga adlı filmin bir mayın tarama gemisindeki yaşamı anlatan iyi bir film olduğunu söylemişlerdi Bu da sizin o filmi görmeniz için yeterli bir gerekçeydi Asıl ilginç olan da mayın gemisi değil fırtınaydı o sırada böyle bir olay yaşayacağınız aklınıza geldi mi? Açıkçası yatmaya giderken bir arkadaş birkaç gün sonra bizim de denize açılacağımızı anımsattı Ya siz? Ben de çok sarsılmıştım Sekiz aydır karada yaşıyorduk Denize olan alışkanlığımı yitirmiştim korkuyordum Böyle bir durumla karşılaştığınızda ne yapılması gerektiğini öğretmediler mi size? Öğrettiler ama kasırgayı gördükten sonra tedirgin olmuştum Bu tedirginlik olağan dışıydı Yani kazayı sezdiğinizi söylemek istiyorsunuz? Kazayı sezdiğimi söyleyemem ama bir yolculuğun yaklaşmasından bu denli korktuğumu da anımsamadığımı belirtmek isterim Ne zamandan beri deniz kuvvetlerinde çalışıyorsunuz? Yaklaşık 12 yıldan beri Kuruntuların bir hafta boyunca sürdü Kalkış günümüz yaklaşırken arkadaşlarla gevezelik ederek rahatlamaya çalışıyordum Kalders yani bizim muhrip demir almaya hazırdı Ailelerimizden daha sık söz etmeye başladık Gemi yavaş yavaş satın aldığımız eşyalarla dolmaya başlamıştı Neler alıyordunuz örneğin? Radyolar, buzdolapları, çamaşır makineleri ve bunun gibi ha, Ben de bir radyo satın almıştım Yolculuktan bir gece önce Mary'i görmeye gittim Ona kuruntularınızdan söz ettiniz mi? Hı -hı. Hem kuruntularımdan hem de aldığım karardan söz etmeyi düşünüyordum ama Hiçbir şey söyleyemedim Çünkü onu yeniden görmeye geleceğime söz vermiştim Aldığınız karar neydi? Kartagena'ya döner dönmez deniz kuvvetlerinden ayrılacaktım Demek daha kazadan önce denizciliği bırakmaya karar vermiş deniz Evet ve bunu yalnız yakın dostum Rengifo biliyordu Hareketten önce bara gittik Tedirginlikten dolayı mı? Yok, hayır her akşam barda buluştuğumuz kız arkadaşlarımız gideceğimizi öğrendiklerinden Ayrılık gecesinde bize olan bağlılıklarını göstermek amacıyla bizi ağırlamak istediler Nasıl bir ağırlama bu? Bir yandan lıkırlı kör içerken iki göz iki çeşme ağlıyorlardı Anladım Bardan ayrılmadan az önce kavga çıktı Her zamanki gibi hı hı. Mobilde o güne de hiç çıkmamış büyük bir kavga Polislerin bulunduğu sırada patlak verdi Yan ki iki tokat akşetmeyi başaran Rengifo gece saat birde gemiye dönerken Son kez gemiye bindiğini belirtti Bunları söylerken sözlerinin nedenli gerçeği yansıttığını biliyor muydu? Nasıl bilebilirdi? Nasıl bilebilirdi? 24 Şubat'ta Mobil Üssü'nden ayrıldık Yuvamıza döneceğimiz için eteklerimiz zil çalıyordu Çavuş Miguel Ortega basamaklarda durmuş Karısından ve çocuklarından söz etmekteydi Bu olağandı Çünkü onların dışında başka bir şeyden söz etmezdi Buzdolabı, otomatik çamaşır makinesi ve radyo almıştı 12 saat sonra Çavuş Miguel deniz tutmasından ölecekti Hareket gününü biraz anlatır mısınız? Gemi demir alırken herkes görev yerine Komutu çınlar gemide Gemi limandan çıkana dek mi sürer bu görev Evet Ben de görev başında mobilin ışıklarının giderek yok oluşumu izliyordum Mary'i düşünmüyor muydunuz Gerçeği söylemek gerekirse Denizi düşünüyordum Niçin denizi Ertesi gün Meksika körfezinde olacaktık Bu mevsimde oranın tehlikeli olacağını biliyordum Yolculuk nasıl başlamıştı Sabahın evet. ilk saatlerine yolculuk çok dingin geçti Denize alışmam için bir saat etti. Artık kaygılı değil yorgundum Nöbet değişim için komut verildi Bu komuttan sonra ben de yatakhaneye döndüm Neredeyiz? Limandan çıktık Mobil görünmüyor artık Kartegene'ye döndüğümüzde ilk işim karımı getirtmek olacak <gülüyor> Uyku başına vurmuş senin Sonra anlatırsın bunlar rengi fo. Yorgunum bu Ne o miden mi bulanmaya başladı Hayır Bir iki saat sonra görürüm seni İçin dışına çıkar Asıl ben seni o durumda göreceğim Beni deniz tutacağı gün önce denizi deniz tutar Dikkat et rengifo Miden dillin kötülüklerini özetebilirsen ha. İzin verirseniz şimdi size gemideki son dakikalarımı anlatmak istiyorum 26 Şubat'ta kahvaltı için kalktığım sırada Bu kez işimiz tamam dedi arkadaşlardan biri Meksika körfezine sizleri bekleyen hava yüzünden mi? Evet ben de kaygılanıyordum Güverteye çıktım Kıyı görünüyor muydu? Hayır kıyı artık görünmez olmuştu Çevrenizde yalnızca yeşil deniz ve masmavi gökyüzü uzanıyordu Ne güzel ama bu güzelliği bozan bir durumla karşılaştım Ne gibi ee, Çavuş Miguel Ne oldu çavuşa Daha mobilin ışıkları yok olmadan deniz tutmaya başlamıştı çavuşu ha, Acemi miydi Hı, Acemi olmamasına karşın Çavuş Ortega'nın son 24 saatte ayakta duracak gücü kalmamıştı Kore'de görev yapmıştı Çok dolaşmıştı Oldukça tecrübeliydi kısacası Yani deniz yabancısı değildi Can çekişiyor gibiydi Hiçbir şey yiyemiyordu biz vardiya arkadaşları görev bitimine dek güvertenin bir köşesinde oturtuyor Yatakhaneye indiğimizde yüzük oyun yatırıyorduk Kusmak için başını hazır tutuyordu ah, Durum kötüleşiyor Gece yarısı Meksika körfezini geride bırakacağız oh, oh, oh, Çok çok tecrübeli bir denizcisin sen rengifo Geminin kımıltısından nerede olduğumuzu anlıyorsun Denizciliğe ilk başladığım yıllardan bilirim buralarını Bu bölgeye ilişkin anılarım karaiplerde olduğumuzu anlamama yetti Canlı bir haritasın sen <gülüyor> Saat kaç? Gece yarısını 31 dakika geçiyor Yani 27 Şubat başladı Oh, oh muhrip, ceviz kabuğu gibi sallanmaya başladı e Velasco, daha miden dönmedi mi? Hayır Tasalanma Karayip denizlerinde bizim Kaldas için bir tehlike söz konusu değildir Ne bakımda? Bu gemi kurt gibidir hı hı. Savaş sırasında bir Kolombiya muhribinin bir Alman denizaltısını batırışına tanık olmuştur <gülüyor> Bu gemide hiçbir tehlikeyle karşılaşılmaz Yüreğini ferah tut Bu korkunç dalgalar bana kasırga filminin görüntülerini hatırlatıyor Aa, Sen dalgayla fırtınayı karıştırıyorsun 24 saat sonra Kartegana'da olacağız Kartegana'ya vardığımızda deniz kuvvetlerinden ayrılmayı düşünüyorum Aa, Bunlar sonraki tasarılar Bu gece dansa geliyor musun? Geliyorum sen Ben de Miden daha dönmedi mi senin? Sana daha önce de söylemiştim Velasco Beni deniz tutacağı gün Önce denizi deniz tutar Herkes iskele tarafına Bu komut gemide yankılandığında 27 Şubat gece yarısı Olacaklara ilişkin herhangi bir kuşku duyduğum söylenemez Bu komut ne anlama geliyor? Gemi tehlikeli biçimde sancağa yatıyor Bizim ağırlıklarımızla dengelenmek gerektiği anlamına gelmektedir 12 yıllık denizcilik yaşamımda deniz beni ilk kez gerçekten korkutuyordu Güvertedeki sırılsıklam gemiciler titriyor olmalıydılar Komutu duyar duymaz yatağımdan atladım Çavuş ne oldu Çavuş Miguel Ortega artık kıpırdayamıyordu Ayağa kalkmasına yardım ettim İskele tarafındaki yataklardan birine yatırdım Kendisini çok kötü hissettiğini söyledi Görev dışı bırakılmasını isteyeceğim dedim Şaka yol Şaka yapılacak adamı da tam seçmişsiniz <gülüyor> Kötü bir şaka gibi gelir bu söz ama Eğer çavuş bizim vardiyada kalsaydı Şimdi yaşıyor olacaktı Belki haklısınız bir dakika bile uyumadan 28 Şubat sabahı saat 4'te kıç üstünde toplandık. Gemideki son görevimdi. Öğleden sonra 2'de Cartagena'da olacaktık. Neler duyuyordunuz? 8 aylık bir ayrılıktan sonra karada eğlenmek istiyordum. Bu nedenle de görevim biter bitmez uyumayı tasarlıyordum. Saatinde kahvaltı servisi için nöbetçileri uyandırdık. O sırada denizin durumu nasıldı? Yüksekliği ve şiddeti giderek artan dalgalar güvertede patlayıp duruyordu. Yani fırtına mı başlamış? Yo yo yo dalganın fırtınayla ilgisi yok Bunlar olağan dalgalardı Makinaları arasında kuytu bir yer bulmuşsun hı hı. Keyfin yerinde Çavuşu gördün mü Sallantının as iş edildiği bir yere dayanmış duruyordu Korkarım deniz tutmasının dinmek bilmeyen İşkencesi altında can verecek Gelsene buraya Sarınıp uyuyabilmek için karton kutular arıyorum Sallantıdan kameralarda Uyunmuyor Şu dalgalara baksana Görüyorum Yüksekliği ve hızı giderek artıyor <Gülüyor> Dalganın seni götürmesini istemiyorsan yanıma gel yere uzan Şuna bak gemi kaynayıp gidecek neredeyse Aa, İlk kez sinirlendiğini görüyorum Sen değil miydin bu gemi kurt gibidir Bu gemide hiçbir tehlike olmaz diyen he? Yükü denize atmak için ipleri kesme komutu versinler Komuta ilk uyan ben olacağım Komut verilir verilmez Radyolar buzdolapları denize fırlatılacak Gemi dalgalara direniyor da Yükü vermemizi söylemeliler Dikkat dikkat Güvenledeki personel can yeleklerine tersin Güvenledik personel can yeleklerini taksın Kartegana'ya var mı? Daha iki saatimiz var Şuraya bak Gemi havaya asılmış gibi oldu Dalgayı gördün mü? Hayır, boğazıma kadar suya gömüldüm Yükler kayıyor, tuturamıyorum Saat kaç? 11.45 Melasko Sırtıma dayadığım yük aşağı doğru kayıyor Ne oluyorum? Hey. rengi bu İlkin denizin ortasında tek başıma kaldığım izlenimine kapıldım Kendimi suyun üstüne tutmaya çalışırken 200 metre ötede Muhripte bir dalga daha patladı Ve gemi dalgaların arasında görünmez oldu Bir süre sonra da Mobilden yüklenen bir dizi mal sandığı Çevremde yüzmeye başladı Bir süre ev eşyası darmadağın olmuş Dalgalarla inip çıkıyordu Şaşkınlıkla sandıklardan birine tutundum Rengifo ne oldu? İlk anda Rengifo'yu göremedim Rengifo'yu göremedim Başçavuş Julio'nun sesini duydum az sonra. Tutunun, can yeleğine tutunun diye bağırıyordu. Birkaç metre ötede arkadaşlarım su üstünde çırpınıyorlardı. Üzmeliz Velasco. Hangi yöne? Kartegere'ye doğru. Ne kadar uzaktayız? Ee, yaklaşık 200 mil. Korkuyor musun? Yok yok, yo. tüm yön yitirdim ama henüz korkmaya başlamadım. Aa, yardım gelene dek şu sandığa tutun. Bak, bak ileride iki tane kurtarma salı var. Oraya dek yüzebilir misin? Bilmem. Kastilio sana doğru yüzerken dalgalar arasında yitip gitti. Haydi Velasco, bırakma kendini. Eğer seçme olanağım olsaydı Önce hangi arkadaşıma yardım ederdim bilmiyorum Umutsuzca kürek çekmeye koyuldum Böyle azgın bir denizde Rüzgara karşı kürek çekmek zorundaydım Sanırım bir metre bile ilerletemedim salı Rengifo büyük bir güvenle sala doğru yüzüyordu Sala ulaşacağından kuşkum yoktu Soğuk kanlılığının denizi yeneceğine inanıyordum Buna karşılık Hülyo ile Eduard'a Debelenip duruyorlardı Üç metre kadar uzaktaydılar Biraz daha yaklaşırlarsa küreği tutabilecekler yani hı hı. Ama tam o sırada büyük bir dalga salı kaldırdı ve sanki havaya astı Büyük dalganın tepesinden uzaklaşmakta olan muhribin direğini gördüm Dalga geçince de Julio ile Eduard'a yok olmuştu oh, Olamaz Rengifo dingin bir biçimde sala doğru yüzüyordu İlerleyemeyeceğimi bildiğimden küreklere suya daldırmak gibi bir aptallık yaptım Yorulan Rengifo durdu Buraya doğru kürek çek. Dünyadan kürek çekemiyorum. Biraz çabala. Duyuyor musun? <gülüyor> bütün uzaklaştın. Dalga attı. Hakim olamadın bağışla. Dalgaları yandan alıp sürüklenmeye çalış. Küreyi yakalayabileceğin mesafeye gelmeye çalış. Feraz ko. Deniz rengi foyu yuttu Kürek çekmeyi denedimse de ilki kadar başarısız oldu Rengi foya son bir kez kürek uzatmaya çalıştım ama Havaya kalkan eli kürekten iki metre kadar uzaklıkta Sulara gömüldü Salın içinde elimde kürek Kıpırdamadan ne kadar kaldım bilmiyorum Belki de her an Birinin su yüzüne çıkmasını bekliyordunuz Rüzgar köpek gibi ulayarak gömleğimde şaklıyordu Eşyalardan eser kalmamıştı Muhrib'i görebiliyor muydunuz? Dileği görünüyordu Belki de bu yüzden kaygılanmıyordum Neden anlamadım Beni aramak için gecikeceklerini sanmıyordum Arkadaşlarımdan bazıları da öbür salla kurtulmuş olabilirlerdi Ama siz üç kişinin öldüğünü gördünüz kesin değil mi bu? Öldüklerini kesinlikle bilemezdim Altı tane sal vardı Muhrib'de Bu nedenle benim yaptığım gibi Arkadaşlarımdan bazılarında öteki sallara bilmiş olmaları çok doğaldı Arada Muhrip de sizi aramaya başlamış olmalıydı. Şaşkınla menzil geçmemişti. Saatime baktım tam öyleydi. Yani 12 mi? Rengif o Muhrip de saati sorduğunda buçuk dememiş miydiniz? Tüm bu olaylar yarım saat içinde mi oldu? Daha da kısa. Çünkü benim son kez saate baktığımda 12'ye 10 vardı. Salda saate baktığımda saat tam 12 idi. Bütün bu olayların üstünden çok zaman geçmiş gibi geliyordu ama. Gerçekte geminin kıç tarafında saate baktığım anda... ...sala çıkıp arkadaşlarımı kurtarmaya çalıştığım... ...an arasında... ...yalnızca... ...on dakika geçmişti. Beni kurtarmaya gelmeleri için en az iki üç saat beklemem gerektiğini düşündüm. İki üç saat denizde yalnız kalmak... ...oldukça uzun bir süre değil mi? Bu koşullarda evet. Ne yiyeceğim ne de suyum vardı. Ve saat üç olmadan susuzluk içimi yakacaktı. Tepedeki kızgın güneş... ...tuzun... Gelip sertleştirdiği derimi yakmaya başlamıştı Denizci kepiniz yok muydu? Vardı ama Denize düşmeden yitirmiştim onu Bu nedenle kafamı sık sık suya daldırıyordum Tam o sırada Sağ dizinde bir ağrı duydum Ne ağrısı? Pantolonum ıslandığı için kıvırmakta güçlük çekiyordum Dizimin altında ay biçiminde bir yara vardı Muhribin korkuluklarına mı çarptınız? Kesin bilmiyorum Belki de suya düşerken yaralanmıştım Salda oturunca fark edebildim Kanıyor muydu? Yo, biraz yanıyordu ama kanamıyordu Deniz suyu da iyi gelmişti Kendimi oyalamak için elimdeki eşyaların listesini çıkartmaya koyuldum Denizdeki yalnızlığın içinde elimde kalanları saymak istiyordum Çok iyi anlıyorum Bu duyguyu kocasından ayrılan kadınlarda gözlemlemiştim Yitirildikten sonra yerine konamayacak bir şeyin yerine Kadınlarda ayrılan kocanın yerine Somut şeylere sahip olma duygusu Bir çeşit Üç almak gibi bir şey bu İlkin çok düzgün işleyen ve her iki ya da üç dakikada bir bakmaktan kendimi alamadığım bir saatim vardı Anımsıyorum Saati yapan firma hiç geri kalmadığı için büyük bir reklam kampanyası yapmıştı Bir de ayakkabınız vardı Hani şu reklam firmalarının çok sağlam olduğunu Yemek için papucunuzun derisini yırtamadığınızı öve öve bitiremedikleri Hı hı Bunların dışında geçen yıl Kartegener'den aldığım şövalye yüzüğüm, Meryem Ana tasvirli madalyonumla zinciri, dolabımın anahtarları ve Merlin'in verdiği üç tane kart postalı. Şişeniz yok muydu? Niçin sordunuz? Kazar geçirenler şişe içinde mesaj yazıp denize atarlar da. İnanır mısınız? Nedenini bilmiyorum ama kart postallar bana da aynı duyguyu çağrıştırdı. Sanırım insanlarla yalnızlığı paylaşma duygusu Velasco İsterseniz denize düştüğünüz ilk andan başlayarak Tüm anı ve duygularınızı En ince ayrıntılarına dek anlatmaya çalışın Bu arada ben de Anı zincirinizi koparmamak için Soru sormamaya özen göstereceğim İlk gün Öğleden sonra dörtte rüzgar durdu Yalnızca suyu ve gökyüzünü görüyordum Hiçbir kerteniz noktam yoktu Salın ilerlediğini ancak iki saat sonra fark edebildim Kürek çekmiyor muydunuz Gerçekte sal bindiğimden beri kürek çekerek çıkarabileceğim hızdan Daha yüksek bir hızla rüzgar yönünde düz bir çizgide kayıyordu Buna karşı ne yönümün ne de yerimi belirleyemiyordum Yani sal kıyıya doğru mu yaklaşıyordu Antillere doğru mu açılıyordu kestiremiyordunuz Bana kalırsa ikinci varsayım daha kuvvetli geliyordu Neden Çünkü denizin kıyıdan 200 mil açıkta yüzen bir cismi Hele İçinde insan olan bir salığı karaya doğru sürüklemesi Gerçekten olanaksız görünüyordu O anda ne düşündünüz İlk saatlerde muhribin yolunu kafamda dakika dakika izledim Kartegenaya telsiz çekerlerse Kazanın kesin yerini belirtmişlerdir Az sonra uçaklar, helikopterler bizi aramaya gelir diye düşündüm Hı, Yaptığım hesaplara göre bir saatten az bir süre sonra Uçaklar üstünde dönmeye başlayacaklardı Ve siz de uçakların görüneceği yöne doğru Kürek çekmek üzere hazır bekliyordunuz Uzun ve acı dakikalardı bunlar Güneşten her yanım kıpkırmızı olmuştu Açlık durmuyor muydunuz? Hayır Ne yemek yemeği düşünüyordum ne de su içmeyi Tek istediğim uçakların gelişini görmekti Üstümde uçmaya başladıkları zaman onlara doğru kürek çekecek Gönleyle işaret verecektim Düğmelerimi çözmüştüm Hangi yönden geleceklerini kestiremediğimden Ufkun her yöne göz gezdiriyordum Çok beklediniz mi? Saat 2'de rüzgar rengifonun kulaklarından gitmeyen sesini bastırıyordu Hey Velasco Biraz bu yana doğru asıl küreklere Sanki 2 metre ötemde küreyi yakalamaya çalışıyormuşçasına Açık seçik geliyordu sesi kulaklarıma Hey Velasco Bu yana doğru kürek çek Saat üçte umutsuzlanmaya başladım Muhribin Kartegena'ya ulaşmış olduğunu sanıyordum Arkadaşlarım dönüş sevinciyle kente dağılmış olmalıydılar onlar da sizi düşünüyorlardı herhalde Kuşkusuz Bu düşünce bana güç verdi Saat dört olmuştu Yokluğunuzu anlamamış olabilirler miydi Karaya çıkmak için güvertede toplanıldığında Bunun farkına kesinlikle varırlardı Nasıl bir önlem alırlar o zaman Alarma geçerler Uçakların biraz geciktiğini varsaysak bile Yarım saate kadar burada olmalıydılar Yani en kötü olasılıkla dört buçukta Efendim beni istemişsiniz Gel Marquez otur Nasıl gidiyor konuşma? Günde altışar saat aralıksız çalışıyoruz müdür bey Kaç günde toparlayabileceksin Deniz kazasına ilişkin On günün yoğun öyküsünü Yirmi oturumda tamamlayacağımı umuyorum Peki ilginç bir yazı dizisi Olabilecek mi dersin Çekici ve ayrıntılı bir anlatımı var Fırtınayı anlattı mı <Gülüyor> Beni şaşırtan da bu Kazaya yol açan fırtınayı betimlemesini istediğimde hmm. Fırtına mı Ah, fırtına olmadı ki diye yanıtladı Doğruydu Meteorolojiden soruşturdum Her zaman olduğu gibi Şubat ayının Karahit denizlerinde havanın dingin Pırıl pırıl geçtiğini söylediler Peki e, kaza neden olmuş? Gemi yandan dalgaya tutulmuş, Yalpalamaya başlamış Gerçekte yükün iyi istiflenmemiş olması yüzünden Gemi yan yatmış Ve sekiz gemici kayarak denize düşmüşler Ama bu çok önemli bir açıklama Muhripte ne türden olursa olsun mal taşımak yasaktır. Aşırı yük geminin manevra yapıp suya düşenleri toplamasını engellemiş. Ayrıca buzdolabı, çamaşır makinesi gibi kaçak eşyalarda söz konusu. Bu gerçeği açıkladığımızda kanıtlamamız gerekir. Kanıtlama yollarını araştırıyorum. Gemide fotoğraf makinesi olan arkadaşların listesi var elimde. Tatil nedeniyle her biri bir yere dağılmıştır. Sekiz ay ülkelerinden ve ailelerinden uzak kalmış denizci bunlar. Bu işin arkasını bırakmayacağım. Gemide çektikleri fotoğrafları satın almak için Velasco'nun arkadaşlarını tek tek arayacağım Dikkatli ol, çıkar çevreleri baskı yapabilirler, rüşvet önerebilirler Velasco bu işten cayabilir Tanıkla tüm bu ayrıntıları konuştum Bunlara karşı düreneceği konusunda kesin söz verdim eh, Başarılar Başlangıçta tek başına 3 saat denizde kalmanın Olanaksız olduğunu düşündüğünüzü söylemiştiniz Ama kazadan 5 saat sonra Daha uzun süre beklemekte olan gelmeye başladı Güneşi sol yönüme alarak Kartegana'dan yana bakıyordum Saat 6'da gözlerim yanmaya başladı Ama gece olurken bile Bakmayı sürdürdüm Hava karardıktan sonra uçakları göremezdiniz ki Hiç değilse motor seslerini duyardım Hem kanatlarındaki kırmızı yeşil ışıkları görebilirdim Karanlıkta onlar sizi nasıl görebilirlerdi Bunu unutuyordum Sonra neler yaptınız Gökyüzü birden kızıllaştı Sonra mora dönüştü Ve az sonra ilk yıldız belirdi Tıpkı bir işaret gibiydi Ardından zifiri karanlık bir gece çöktü denizin üstüne Burnumun dibine bile göremediğim bir karanlığa gömüldüğümü anlayınca korkuya kapıldım Anlıyorum Gündüz günü bastıran bir yalnızlık bu Gece göremediğim ama garip hayvanlarla dolu denizde kayıp gitmekte olduğumu sizinleyince Yalnızlığım daha da yoğunlaştı Yalnızlığınızı azaltmak için herhangi bir şey gelmiyor muydu aklınıza? Saatime bakıyordum Saatim fosforluydu 710 vardı Uzun bir süre sonra bana 2-3 saat sonra gibi geldi Yine saatime baktım 7'ye 5 vardı Dinliyorum Üşümeye başlamıştım Yalnızlık da üşütür insanı bir salda bir dakika bile kuru kalınmıyor Salın kıyısına oturabilirdiniz Oturulsa bile gövdenin bir bölümü suda kalıyor Çünkü ızgaralar 50 santim kadar suyun içinde duruyor Gece 8'de suyun içi dışından daha sıcaktı Salın içinde hayvanlardan konacağımı biliyordum Çünkü alttaki ağ hayvanların yaklaşmalarını engelliyordu Hiç değilse okulda öğrettiklerine göre böyleydi Eğitim subayının yaptığı uygulamada inandırıcı geliyordu Ama gece 8'de umutsuz ve tek başına denizde kalınca Eğitim subayının sözlerinde hiçbir mantık bulunmadığını düşünüyor insan Yarı belime kadar insanların değil Hayvanların egemen olduğu bir dünyadaydım Bilirsiniz Kuramlarla uygulamalar her zaman birbirini tutmaz O akşam milyonlarca yıldız arasında Küçük ayıyı bulmakta çok güçlük çektim Hiç bu kadar çok yıldız görmemiştim Tüm gökyüzünde boş bir yer bulmak olanaksızdı. Nedenini bilmiyorum ama Küçük ayıya bakarken kendimi daha yalnız sezinliyordum bu saatlerde Kartegenada birileri tıpkı denizde benim baktığım gibi küçük ayıya bakıyor olmalıydılar Bu düşünce yalnızlığımı biraz hafifletiyordu Küçük ayı aracılığıyla insanlarla aranızda iletişim kuruyordunuz 28 Şubat'ta denizde geçirdiğim ilk gece bana çok uzun geldi Bu ilk gece olmasından çok tüm gece boyunca hiçbir olay olmayışındandı. Bir salda sessizliği bozacak bir şey olmadan Hayvanlardan korkarak ve her dakika fosforlu bir saate bakarak geçirilen bir geceyi betimlemek olanaksız. Bir işkence, gerçek bir eylemsizlik bu. Umutsuzca boyun durumdan kurtulmak için saatimi çıkarıp cebime atmaya karar verdim. Karnınız acıkmadı mı? <gülüyor> aklıma bile gelmiyordu. <gülüyor> Romanlardaki kişiler gibi hiç acıkmıyorsunuz. Saatimi takmıştım aklıma. Saatin beni deli edecekti. Bir ara denize atıp bütünyle kurtulmak istedim Ama onsuz daha da yalnız kalacaktım Telaşa kapıldım ve duraksadım Yeniden bileğime taktım Gece yarısından sonra ağlayacak gibi oldum Dingin, sessiz, uçsuz bucaksız bir denizin ortasında Sabaha karşı soğuktan titremeye başladım Sağ dizim zonklamaya başlamıştı İliklerime kadar ıslanmıştım Ama ben bedenimden çok gemilerin ışıklarını düşünüyordum bu sonsuz yalnızlıkta... ...denizin karanlık uğultusunda... ...bir geminin bordefelerini görünce... ...atacağım çığlık dünyanın öbür ucundan... ...duyulacak gibi geliyordu bana. Gün kara doğduğu gibi çabuk doğmadı... Bir saatime bir ufka bakarken gökyüzü açılmıştı... ...ve yıldızlar yok olmaya başlamıştı. Deniz tüm çizgileriyle belirmişti. 12 saat geçtiğine inanamıyordum. Gecenin gündüz kadar uzun olması dayanılır şey değildi. Gecenin çok daha uzun olduğunu anlamak için... ...durmadan aralıksız saate bakarak... ...salda oturup bir gece geçirmek gerek. Neler duydunuz? Birdenbire güneş doğunca... ...bu doğuşun ayrımına varamayacak denli yorgunluk duydum. Saldaki ilk gecenden sonra... Öyle oldum Şafağın söküşünü kayıtsızlıkla mı karşıladınız? Gözümü kapamamıştım ama çevremdeki aydınlık ve giderek hızlanan rüzgarın uğultusu gibi Bana eşlik eden bir sürü olay Kurtarıcılarımı bekleme gücü veriyordu bana Buna kayıtsızlık denemez Sal ilerlemiş miydi? Sanırım ama ne kadar yol aldığını bilemiyordum Sanki yerimizden bir milim bile oynamıyormuşuz gibi Ufukta değişen bir şey yoktu Açlık duyuyor muydunuz? Buna açlık duymak mı denir Çağrışım mı denir bilmem Saat yedi de muhribi düşündüm Neden Gemide kahvaltı saatiydi Arkadaşlarım masaya oturmuş Kahvaltı ediyor olmalı diye düşündüm şu sıralarda Doğrusu bir sütlü kahve içmek isterdim Ağzım sulandı Ve midemin kazındığını hissettim Ne yaptınız Yemek düşüncesinden kurtulmak için mi Boyama dek salın içine gömdüm kendimi Uzun süre kaldım Yararı oldu mu bir süre sonra yeniden canım sıkılmaya başladı Öyle yaklaşıyordu Düşüncelerim yine Kartagena'ya uzandı Yokluğumu anlamamış olmaları olanaksızdı Neden? Çünkü arkadaşlarımın denizden toplandığını sanıyordum Bir tek ben denizde başıboş dolaşıyordum Uçaklar ne zaman göründü? Bana doğru ilerleyen bir kara noktayı gördüğümde öğlen olmuştu Ayağı fırladım Hızlı bir uçak parlıyordu gökyüzünde Ve dost doğru sala geliyordu Ne aşırı bir sevinç ne de çıldırtıcı bir coşku duydum çok bilinçli ve olağanüstü bir biçimde dingindim Telaşlanmadan gömleğimi çıkardım Elimde gömlek bir iki dakika uçağın salın üstüne gelmesini bekledim Kolumu kaldırıp gömleğimi sallamaya başladığım zaman Dalgaların şıpırtısı arasında motorların giderek artan gürültüsünü duydum Sizi görmediler mi? Çok uzaktan ve beni görmesi olanaksız bir yükseklikten geçti Geniş bir daire çizdikten sonra döndü ve ilk göründüğü noktada yitti gitti Ah şanssızlık bu Salda kızgın güneşin altında kala kaldım Hiçbir şey düşünmeden ufukta görülmez olana dek baktım Sonra dönüp oturdum İncinmiştim Umutsuz muydunuz? Mutsuzdum ama umutsuz değildim Öğlen olmuştu Tam 24 saattir sağdaydım Akciğerlerimi korumak için önlem aldım Kendimi bırakırsam beni ne gibi tehlikelerin beklediğini bildiğimden uyumamaya çalışıyordum Neyle oyalanıyordunuz? Uçağı düşünüyordum İlk kez susuzluğun acısını duydum Gırtlağımdaki kuruluk duygusu beni deniz suyu içmeye itiyordu İçtiniz mi? Deniz suyunu içersem allak bullak olmaktan çekiniyordum Belki bir iki yudum içebilirdim İçtiniz mi? Daha karar vermeden dalgaların sesini bastıran bir uçak sesi susuzluğumu unutturdu Ürpertiyle doğruldu Yine ilk uçağın belirdiği yerden bir uçak sala doğru geliyordu Tam üstüme geldiğinde gömleğimi salladım Uçağın sizi görmemesi gerçekten büyük şanssızlık Bay Velasco Çok yüksekten uçuyordu yine Yavaşlamadan geçti Uzaklaşıp yok oldu Sonra geri döndü İzlediği yolda ilerledi Şimdi beni arıyorlar diye düşündüm Elimde gömleğim beklemeye başladım Uçaklar aynı yönde belirip Aynı yönde yok oluyordu demiştiniz Demek ki kara o yöndeydi Şimdi ben de buna değinecektim O yöne doğru kürek çekmem gerekiyordu Ama nasıl Salın çok hızlı ilerlediğini varsaysak bile Karadan çok uzaktaydım Kızgın güneşin altında ...midenizi kazıyan bu açlıkla ve özellikle de az önce vurguladığınız gibi... ...susuzlukla savaşarak kaç gün kürek çekmeniz gerekecekti? Saat bire doğru uçak bir kez daha geçti. Bu kez alçaktan uçuyordu. Dürbünle adamın beni göreceğinden güvenli gönleğimi salladım. Yerimi buldular bravo diye bağırdım. Sevinçten çıldırmıştım. Sizi görmemiş olamazlar. Uçak beş dakika sonra aynı yükseklikten uçarak gitti. Dürbünle denize bakan adamı yine gördüm ben. Yeniden gömleğimi salladım ama... ...bu kez umutsuzca değil... ...dingin, kurtarıcılarıma minnet belirtmek için değil... ...selam yollamak amacıyla. Ne kadar yükseklikten uçuyordu? Bir an suyu yalayarak uçtu. Ve sizi görmedi öyle mi? Konacağı yöne doğru kürek çekmeye yeltendim. Ama bir süre sonra yeniden yükseldi. Geri dönüp üçüncü kez üstünden geçti. Artık gömlek sallamadım. Niçin? Beni kesinlikle gördüğünü sanıyordum. Denize inmesini bekledim. Anlıyorum. Kaygılanacak bir durum yoktu. Bu denle alçaktan neredeyse sala çarpacak biçimde uçtuktan sonra beni görmemek olanaksızdı. Mutluluk ve güven içindeydim, değil mi? Hesaplarıma göre kurtarma işlemine bir saat yetecekti. Ve bir saat geçti. İki saat geçti. Bir saat daha. Sonra bir saat daha. Neler duyuyordunuz? Son derece gergindi mi? ...hiç kıpırdamadan ufku tarıyordum. Saat beşe doğru güneş batmaya başladı. Umutsuzluğa mı kapıldınız? Umudumu yitirmemiştim ama biraz kaygılanmaya başladığımı söyleyebilirim. Uçaktan beni görmüşlerdi bu kesin. Ancak kurtarmaya gelmek için... ...neden bu kadar geciktiklerini anlayamıyordum. Saat beşi geçiyordu. Öğleden sonra deniz durgundu. Sanki... Bir hayvanı izliyormuş gibi köpek balığının yüzgeci sal boyunca kayıyordu. Yanılmıyorsam bu gördüğünüz ilk hayvan olacak. Salda yaşadığım 30 saat boyunca gördüğüm ilk hayvandı bu. Başka köpek balıkları da sala yaklaştı ve gece de çevremde dolaşıp durdular. Karanlıkta onları görebiliyor muydunuz? Göremiyordum ama çevremde dolaştıklarını seziyordum. Yüzgeçleri suyun durgun yüzeyini yırtıyordu. Size saldırmadılar mı? Köpek balıklarının saldırgan olduğu bilinir. Oysa onlardan daha masum bir şey düşünemez. Sanki yüzgeçleri böylesine yırtıcı bir hayvana ait değilmiş gibiydi İlk köpek balığını gördükten sonra Ertesi gün Daha ertesi gün ve Dört gün boyunca edindiğim izlenimler Bana köpek balıklarının çok dakik hayvanlar olduğunu öğretti Nasıl? Saat beşi biraz geçtikten sonra gelip Karanlık basınca gidiyorlardı Sırası gelmişken Denizdeki ikinci gecenizi de dinleyip öyle ara verelim Açlık susuzluk ve umutsuzluk gecesi. Uçaklara çok bel bağlamıştınız. Oysa şimdi bırakılmış buluyordunuz kendinizi bu koskoca denizde. Kurtuluşumu yalnız irademde ve kalan gücümde aramaya karar verdim. 40 saatlik açlık ve susuzluktan sonra güçten söz etmeniz çok ilginç. Ne yemek yemiş ne de su içmiştim. Kazadan önceki gece de gözümü yummadığıma göre iki gece iki günden beri de uykusuzdum. Kürek çekebiliyor muydunuz? çekiyordum. Aralıklarla Gece küçük ayıyı aradım yine Gece saat ona doğru biraz umutsuzluğa kapıldım Sonra yatıştım Suyun gürültüsü ilerlediğimi gösteriyordu Daha sonra Gece saat ikiye dek kürek çektim Sonra kürekleri çapraz biçimde kaldırıp Uyumaya çalıştım Susuzluğum artıyordu ama açlıktan yakınmıyordum Evet Susamıştım çok susamıştım Öyle bir yorgunluk duydum ki Kafamı küreklere dayayıp ölmeye hazırlandım. E, tam o sırada Evet evet tam o sırada Morib'in güvertesine oturmuş bana parmağıyla limanın yönünü gösteren Rengifo'yu gördüm. Bir hayal bu. Sık sık sala çıkmak için çabalayan arkadaşlarımı düşünüyordum. Üteki sala binebildiler mi? Kaldas onları topladı mı? Ama Rengifo'yu bir an bile düşünmemiştim. Çünkü gözlerinizin önünde ölmüştü. Oysa şimdi gözlerimi kapatır kapatmaz Rengifo ortaya çıkıp gülümserdi. Ve size limanın yönünü gösteriyordu Başlangıçta bir düştü bu Gözlerimi yumuyordum Bir iki dakika kestiriyordum Rengifo aynı durumda gene beliriyordu Onunla konuştunuz mu? Ona neler sordum Bana ne yanıtlar verdi unuttum ama Ama o öldürücü 12.5 kala dalgası patladığında Onu görüyor Denize düşmemek için ızgaralara olanca gücümle sarılıyordum Bir düş söz konusu olsaydı Olayın hiç önemi olmayacaktı Ama uyanıktım bilincim yerindeydi Nasılsın Velasco Aç ve susuzum Niçin gemideyken yeterince su almadın yanına Çünkü Kartegana'ya gelmek üzereydi Niçin yemek yemedi Çünkü bana yiyecek bir şey vermediler Elma ve dondurma istedim ama Duymazlıktan geldiler Yiyecekle nereye sakladıklarını bilmiyorum. Şu yöne bak Limanın ışıklarını Suyun üstünde oynayıp duran şamandıraları görüyor musun Görüyorum tabi Biraz kitle çekmeye yardım eder misin? Peki. Peki. Peki ama neredesin? Ready for? Ready for? Ready for? Ready for? Kayıp bir denizci adlı oyunumuzun üçüncü bölümünü dinlediniz. Mengüfo birden yok olmuştu Salda yalnızdım Ve limanın ışıkları sandığım güneşin ilk ışıklarıydı Denizdeki üçüncü yalnızlık günün başlıyordu Günleri nasıl hesaplıyordunuz? Başlangıçta olayları gözden geçirerek sayıyordum günleri Nasıl? Şöyle Birinci gün 28 Şubat kazanın olduğu gündü İkinci gün uçakların geldiği gündü Üçüncü gün en umut kırıcı olanıydı Niçin? Boş bir gün olduğu için ...dikkate değer hiçbir şey olmadığı için. Kürek çekmek bir iş sayılmıyor mu? Gerçeği söylemek gerekirse... ...kürek çekecek gücüm kalmamıştı. İsteksizdim. Neden? Bilir misiniz bilmem. Salın ne önü vardı ne de arkası. Sal dört köşedir. Kimi zaman yan yan ilerler... ...belli etmeden kendi çevresinde döner... ...ve kerteriz noktası olmadığından ilerliyor mu... ...geriliyor mu bilinmez. Ne yana bakılsa deniz aynıdır. Bazen salın izlediği yöne doğru... ...arka tarafa uzanıyordum. ...yüzümü gömleğimle örtüyordum. Kalktığımda sal yatış yönünde ilerliyordu. Böyle durumlarda yön mü değiştirdi... ...yoksa kendi ekseni çevresinde mi döndü... ...anlaşılmıyordu öyle mi? Öyle. Peki buna bir önlem alamaz mıydınız? Ee, bu karışıklık üçüncü günün öyle üstüne dek sürdü. Öyle üstü iki karar aldım. Bunlardan birincisi... ...salın bir yanına hep aynı yönde ilerleyip... ...ilerlemediğini anlamak için küreklerden birini bağladım. İkincisi... Anahtarlarımla bir kenara her geçen günü belirten bir çizgi çekip tarihi yazıyordum. Birinci çizginin yanına 28, ikinci çizginin yanında 29, üçüncü çizginin yanına 30 sayısını yazdım. Ama Bay Velasco Şubat 28 çeker. Sevgili Bayan Marqués, bunu yaptığında zaman kavramım karışmıştı. Çizgiler çekmiş bulunuyordum ve dördüncü gün başlamıştı. Şubat ayının söz konusu olduğunu ve benim 30 sandığım günün gerçekte 2 Mart olduğunu anladım. ...neden ne saçma görülürse görürsün... ...bu yanılgı zaman kavramımı karıştırdı. Dördüncü gün... ...ne zamandan beri saldı olduğumu pek bilemiyordum. Üç gün mü olmuştu... ...dört gün mü? Çizgi sayınız kaç gösteriyordu? Çizgi sayısı üç gösteriyordu. Yeni yanlışlara düşmemek için her çizgiyi bir gün olarak saymaya başladım. Bu işi biraz oluruna bırakmak oluyor değil mi? Ne yemek yemiş ne de su içmiştim. Artık düşünmek istemiyordum. Zaten düşüncelerimi düzene sokmak da güç geliyordu... Güneşten kavrulup kabaran derim dayanılmayacak kadar yanıyordu. Deniz üstündeyken eğitim subayı her ne pahasına olursa olsun... ...ciğerlerimizi güneş ışınlarından korumamızı öğütlemişti. Saplantılarından biriydi bu. Peki nasıl bir önlem alıyordunuz? Hep ıslak olan gömleğimi belime bağlamıştım. Çünkü derime değdikçe fena oluyordum. Dört gündür susuzdum. Soluk almam neredeyse olanaksızdı ve gırtlağımda, göğsümde... ...köprücük kemiklerimin altında dayanılmaz ağrılar duyuyordum. Ee, sonunda biraz tuzlu su içti. Bunu yapmamalıydınız Uzun süre geciktirmiştim Susuzluğumu gidermedi ama biraz serinletti Üçüncü günün sonunu nasıl geçirdiniz <gülüyor> Şaşırtıcı bir dakiklikle Köpek balıkları her gün saat beşte geliyorlardı Salın çevresinde bir şölen düzenleniyordu Büyük balıklar sudan fırlayıp Gene suya düşüyorlardı Biraz sonra parçalanmış olarak görünüyorlardı Kızgın köpek balıkları Kanlı su yüzeyine üşüşüyordu Sala saldırmıyorlar mıydı Henüz sala saldırmayı denememişlerdi. Ama salın beyazlığı onları çekiyordu. Bu durumda ne yapabilirdiniz? Köpek balıklarının... ...öncelikle beyaz şeylere saldırdıklarını herkes bilir. Miyop oldukları için... ...yalnız beyaz ya da parlak şeyleri görebilirler. Demek ki... ...köpek balıklarının dikkatini çekmemek için... ...parlayan her şeyi saklamalı. Hı hı. Parlak bir eşyam yoktu. Saldırıya uğradığımda... ...uzağa atmak için beyaz bir şeylerim olsaydı rahatlayacaktım. Ne yaptınız? Dördüncü günden sonra... ...saat beşi geçince... ...bir küreyi kendimi savunmak için hazır tutuyordum. Geceleri bir küreyi... ...boydan boya uzatıp... ...uyumaya çalışıyordum... Bilmiyorum yalnızca uyurken mi oluyordu... ...yoksa uyanıkken de oluyor muydu... ...her gece rengi foy görüyordum. Konuşuyor muydunuz? Birkaç dakika oradan buradan gevezelik ediyorduk. Sonra yok oluyordu. Gelmesine alışmıştım. Gün doğarken tüm bunların hayal olduğunu düşündüm. Ama gece en ufak bir kuşkum olmamıştı. Salın kıyısına oturmuş benimle konuşuyordu. Beşinci gün şafak sökerken... ...şuraya bak dedi. Başımı kaldırdım. Yanılmış olamazsın ...saldan yaklaşık 30 kilometre ötede bir gemi rüzgar yönünde ilerliyordu. Olağanüstü bir şey. Işıkları görünce doğruldum. Küreklere sarılıp rotayı gemiye doğru çevirdim. Günün ilk ışıklar arasında kayıp giden direğin gölgesini bile gördüm. Rüzgar ilerlememi engelliyordu. Yemeden, uyumadan geçen dört günden sonra beni de şaşırtan bir güçle... ...kürek çekme karşın salı rüzgarın sürüklediği yoldan bir metre bile çevirmeyi başaramadım. İlginç bir durum. Işıklar uzaklaşıyordu. Bitkin bir durumda terlemeye başladım... 20 dakika sonra geminin ışıkları tümüyle yok olmuş. İnanılır gibi değil. Ayağa kalktım. Birkaç dakika diriler gibi bağırdım. Güneş doğduğunda tükenmiş olarak kafamı yeniden küreye dayadım. Tüm kurtuluş düşüncelerini bir yana atıyordum. Ve içimde ölmeyi isteği doğuyordu. Buna karşılık herhangi bir tehlike belirince direnmek için güç topluyordum. Bir terlemek, bir soğuk duş almak gibi bir şey bu. Hı hı. Beşinci günün sabahında anıları bölüm bölüm adlandırdım. Şimdi anlatacağım bölümün adı... 7 Mart'ı. Öğleyin güneşten... ...açlık ve susuzluktan bitkin bir durumda... ...salın kıyısına yatmıştım. Tüm zaman ve yön kavramlarını yitirmiştim. Gücümü ölçmek için... ...doğrulmayı denedim ve... ...ayaklarımın üstünde duramadığım izlenimine kapıldım. Umutsuzluğa kapılmak bu. <gülüyor> Umut hiçbir zaman tümüyle yitirilmez. Son çare... ...ızgaraların iplerini çözüp... ...insanın kendini sala bağlamasıdır. Eğitim subayının anlattığı anlardan... ...en korkunç olanı da bu andır. Sala bağlanma anı. Savaş sırasında, çürümüş... ...kuşların didiklediği, sala bağlı birçok ceset bulunmuştu. Güneşin etkisiyle... ...dizimdeki yara yine ağrımaya başlamıştı. Saatlerce boyuma kadar su içinde kaldım. Deniz suyunun yarınızı kurutmak gibi bir yararı olmuştur. Kendime geldiğimi sandım. Yaranın acısı bilinçlendiriyordu. Midemde bir kasılma duydum. Uzun bir guruldamayla... ...karnımın sarsıldığını algıladım... Balıklara bakmak iyice azgınlaşan açlığımı daha da kamçıladı Yorgunluğumu unutup küreği kavradığım gibi balıklardan birinin kafasına indirdim Bu sakıncalı değil miydi sizce? Haklısınız Bayan Markuyez Daha bir tane bile yakalayamadan köpek balıkları çevremi sarmıştı Bozulup küreği bıraktım Birkaç dakika sonra neşeli bir şamata duyarak şaşırdım Yedi Martı Denizde tek başına kalmış aç bir denizci için kuşların varlığı bir umut ışığıdır Bilirsiniz Martılar gemiyi iki gün boyunca izler Yedi martı karanın yakın olduğu muştusunu vermiştir size Küreklere asılmanın tam sırası Gücüm olsaydı kürek çekerdim ama tükenmiştim Ancak bir iki dakika ayakta durabiliyordum Kıyıya yakın olduğunuzu kestirmek ne gibi bir etki yaptı üzerinizde? Saate baktım beşe geliyordu Zoraki yolculuğumun beşinci günündeydim Sala uzandım Martıların süzülüşünü izledim Ağzım sulandı Kuşu yakalamak istedim ama neyle yakalayacaktım? Öteki martılar yok olmuştu Yalnızca parlak tüylü salın kıyısında sıçrayıp duran bir martı kalmıştı Saat beş demiştiniz Köpek balıklarının gelme saati değil mi? Köpek balıkları her zamanki gibi dolaşıp duruyorlardı ama Benim aklım martıdaydı Hiç kıpırdamıyordum Başımın devinmesini sezmesin diye bakmıyordum Yoksa yakalamayı mı tasarlıyordunuz? Ha, aç olduğumu biliyordum ve hiç kıpırdamazsam martı elimin altında dolaşacaktı Çok alçaktan bedenimin hemen üstünden geçtiğini gördüm Uzaklaştı ve gökyüzünde yok oldu oh. Denizdeki beşinci günümün akşamındaydım Yemek yemeden beş gün geçirmiştim Sanırım yarım saatten çok bekledim Açlığım daha da arttı Gökyüzünün ışığı gözlerimi acıtıyordu ama Ben bu gerilim anında gözlerimi yummaya cesaret edemiyordum Martı ayağımın üstünde durduğunda Uzun bir yarım saat daha geçti Zavallı Martıcık Öyle hareketsizdim ki Bacağıma konan bu yavru martı... ...büyük bir olasılıkla beni ölü sandı. Baldığımdaki hareketlerini izliyordum. Canımı acıtmadan pantolonumu gagaladı. Kaydırmakta olduğum elim... ...yaklaşmaya devam etti. Martı tehlikeyi sezip uçmaya yeltenince... ...kanadından yakaladım. Sanın içine atlayıp parçalamaya hazırlandım. Bacağıma konmasını beklerken... ...yakalamayı başarırsam... ...tüyleriyle falan canlı canlı yiyeceğime inanıyordum. Ama ellerim arasında çırpınırken gri yuvarlak gözlerinin parladığını görünce bir an duraksadım. Kıyamayacağınızı sezmiştim. Bir gün elimde çifte Muhribin güvertesinde gemiyi izleyen martıları avlamaya çalışırken subayımız "Bu denli acımasız olma. Bir denizci için martı yakında kara var demektir. Martı öldürmek bize yakışmaz." demişti. Salda tutsam öldürüp içini boşaltmaya yeltenirken subayımızın sözleri takıldı kafama. Etkili oldu. Açlık ağır bastı. Hayvanın başını yakalayıp burnunu kırdım Bedeninden ayrılan kafa avucumun içinde çırpınıyordu Denize fışkıran kan balıkları uyardı Kan kokusundan kendinden geçmiş bir köpek balığı bir diş darbesiyle saç levhaları kesebilirdi Korkup martının kafasını denize attım Saldan birkaç santimetrede canavarların yumurtadan daha küçük bir kafa için dövüştüklerini gördüm Bir yandan öldürüyor öte yandan öldürülmekten korkuyorsunuz Beş gün yemek yememiş bir adamın ne bulsa yiyeceği söylenir Oysa insan ne denli aç olursa olsun... ...sıcak kan ve tüyden oluşan balık kokulu iğrenç leşin dolaştığı bulantıdan kendini kurtaramıyor. Bu kadar çelişkiyi bir arada yaşamak insanı şaşırtıyor. Tiksintimin üstesinden gelmek olanaksızdı. Kurbağa yiyor gibiydim. Yem olarak kullanıp balık tutabilirdiniz. Neyle? Balık tutmak için bir aracım yoktu. Biraz tel parçası olsaydı. Ama mal varlığım sınırlıydı. Kemerinizi kullanamaz mıydınız? Tokasıyla bir oltaya nesi uydurabilirdim ama çabalarımın yararsız olduğunu çok çabuk anladım. Gece oluyordu ve kan kokusundan sarhoş balıklar çevremde sıçrayıp duruyordu. İsterseniz geceyi de anlatın. Altıncı günü yarın dinleriz. Peki. Gece arasından sonra bir değişiklik oldu. Ne gibi? Ay çıktı. Kazadan beri ilk ayli geceydi. Size tuhaf gelecek ama yalnız başıma umutsuz yazgımı bırakılmış gibi hissettim kendimi. Ay ışığının böyle olumsuz bir etkisi olacağını hiç düşünmemiştim Hem siz ne zaman cesaretim kırılsa umutlanacak bir şey yaratıyorum dememiş miydiniz? Altıncı günün sabahında... ...ölenerek yaşamla ölüm arasında kaldım. Ailemi düşündüm. Sonradan öğrendiğime göre... ...ailemin durumu da tam benim o sırada düşündüğüm gibiymiş. Siz o sırada ne düşünmüştünüz? Celaze törenimin evet. yapılmış olduğunu düşünüyordum. Kazayı duymuş olmalıydılar. Uçaklar geri dönmediğine göre... ...aramalardan vazgeçilmiş... öldüme karar verilmiş olmalıydı. Ha, sırası gelmişken söyleyeyim. Bu bölümün adı... ...Öldüm. Tamam. Duydukları doğruydu ama benim çabalarım bilinmiyordu Her zaman yaşamak için bir neden Beklemek ve umut etmek için bağışlanacağım Küçük de olsa bir gerekçe buluyordum Oysa altıncı gün hiçbir şey beklemiyordum Salda bir ölüydüm Bu kadar karamsarlık size hiç yakışmıyor Bay Velasco Altıncı günün sabahı nasıl olduğunu unuttum Saat beşe kadar karamsar düşüncelerden kendimi sıyıramadım Açlığın etkisi Beşe doğru köpek balıklarının geleceğini düşünerek Salın kıyısına bağlanmak için bir çaba gösterdim hiç köpek balının parçaladığı birini görmüş müydünüz? Hı hı. İki yıl önce bir plajda görmüştüm. Onun gibi ölmek istemiyordum. Doymak nedir bilmeyen bir yılın hayvan içinde paramparça olmak istemiyordum. Yaşama sarılmak için bir gerekçe bu. Akşam serin deniz durgundu. Biraz rahatladım. Daha önceki 7 martıyı yine gördüm ve bu yaşama sevincimi canlandırdı. Artık martıları yemeği düşünmüyor muydunuz? Hı, o anda ne bulsam yiyebilirdim. Açlıktan kıvranıyordum Özellikle çene kemiklerim ağrıyordu Bir şey çiğnemem gerekiyordu Espadrillerimden bir parça kauçuk koparmaya çalıştım ama kesecek aracım yoktu Şu reklam firmalarının sağlamlığıyla öğündüğü espadrilleriniz O sırada kart postalları anımsadım Ceplerimden birindeydi Islanmış ve bozulmuşlardı Ama çiğnenmelerine engel değildi Bir parça yırtıp ağzımı atarak çiğnemeye başladım Kartpostaları öğütünce kendimi güçlü... ...ve daha eğimsel görmeye başladım. Yani yuttunuz çiğnediğiniz lokmaları. Ağzımdakileri denize tükürmek... E, ...savurganlıkmış gibi geldi bana. Kartondan bulamacın mideme indiğini... ...sezdiğim andan başlayarak... ...bu kötü durumdan kurtulacağım duygusuna kapıldım. Bir lokma kağıt parçası... ...düş gücünüzü çalıştırmaya yetti. <gülüyor> bu da yiyecek başka şeyler bulmaya yetti beni. Bir bıçağım olsaydı... espadrillerimi keser... ...lastik parçalarını çiğnerdim. <gülüyor> Pençesini anahtarlarımla sökmeye çalıştım ama boşuna. Bezle kaynaşmış lastikten küçük bir parça bile koparmak olanaksız görünüyordu. Umutsuzca kemir mi ısırdım? İşinize yaradım. Dişlerim acıdı ama bir şey koparamadım. Dişleriyle espadril, kayış ve gömlek dilimleri koparmaya çalışan yabani bir hayvana benziyordu. Ve yedinci günün şafağı söktü. Nedenini bilmiyorum ama... ...bugünün de sonuncu gün olmadığını seziyordum. Sekizde güneş çıktığında... ...geceki uykunun beni canlandırmış olduğunu anladım. Yedi martı salın üstünden geçti. Bu sevinçte martıların da etkisi var mıydı? Doğrusunu söylemek gerekirse... ...iki günü üst üste martıları görmek... ...beni karaya yakın olduğumu sanmaktan çok... ...onların yollarını yitirmiş olmaları düşüncesine yöneltiyordu. Bu koşulda salın giderek kıyıdan uzaklaşıyordu. Kıyıya yaklaşmak yerine... ...yedi günden beri denize açıldığım düşüncesi... ...tüm direnme gücümü yerle bir etti. Yedinci gün içinde bir bölüm başlarınız var mı? Biraz uzunca. Bir balık için... ...köpek balıklarıyla kapışıyorum. <gülüyor> Oldukça hareketli bir gün geçireceğe benziyoruz. Kendini ölümün eşiğinde gören... ...bir insanın korunma içgüdüsü pekişir. Yedinci günüm... ...öbürlerinden değişik oldu. O gün ılık bir güneş vardı. Balıklar bile değişikti. Umutsuzluğumun yerini tanımı güç ve bulanık bir boyun eğişe aldı Sal gemilerin uğramadığı, martıların bile yollarını yitirdiği bir yerlere gelmişti Daha doğrusu siz böyle düşünüyordunuz Her şeye karşın yaşam biçimine alışacağımı düşünüyordum Rüzgara ve dalgalara bir hafta boyunca direnmemiş miydim? Öyleyse neden sonsuz o dek salda yaşamayacakmışım? Öylesine güzel ve çekici bir hayvan vardı ki çevremde Ellerimle yakalayabileceğimi sandım Köpek balıklarını görmeden 20 santim uzunluğunda bir balığı yakalamak için güvenle elimi suya daldırdım Hareketin bir taş etkisi yaptı Nasıl? Tüm balıklar bir anda suya dalıp yok oldular Neden sonra ortaya çıkıp yine turlamaya başladılar Daha dikkatli davranmanız gerekiyordu Bir yığın balık arasından birini seçip yakalamaya çalışıyordum Tutuyordum tutuyordum da hemen parmaklarımın arasından şaşırtıcı bir kıvraklıkla kayıp gidiyorlardı Sabırla acele etmeden birçok kez yineledim Nasıl olsa vaktiniz boldu Balıklar oltuya takılı yemin çevresinde yaptıkları gibi parmaklarımı önce hafifçe sonra güçle ısırıyordu. Yarım metre boyunda sivri dişli bir balık baş parmağımın derisini yırttı. Bunu bilmiyordum. Ben de. O zaman balık ısırmalarının zararsız olmadığını anladım. Acaba köpek balıklarını kanım mı çekmişti? Bir süre sonra sal çevresinde köpek balığı kaynıyordu. Şimdideki hiç böylesine çok sayıda ve yırtıcı olmamışlardı. Yunus balıkları gibi sıçrayarak izledikleri balıkları salın kenarına sıkıştırıp parçalıyorlardı Bu sizi ürkütmedi mi? Korkup salın içine oturdum ve oradan izledim katliamı Her şey öylesine çabuk oldu ki Köpek balığının ne zaman sıçrayıp bir kuyruk darbesi savurduğunu O sırada da salın köpeklere gömüldüğünü anlayamadım Salın bordasında patlayan büyük dalga içinde madeni bir parıltı görebildim Hiç düşünmeden bir kürek kaptım ve siye vurdum Köpek balıklarının sala atladığından kuşkum yoktu. Oysa sala düşen 50 santim uzunluğunda bir balıkmış. Böyle soluk kesici şeyler anlatıyorsunuz ki. Tüm gücümle kafasına bir darbe indirdim. Salda balık öldürmek kolay değildir. Her vuruşunda sallanıp devrilecekmiş gibi oluyordum. Hem gücünüzü hem bilincinizi seferber etmeniz gerekiyor. Körü körüne vurursam sal devrilebilir. Aç köpek balıklarının kaynaştığı suya düşebilirdim. Yavaş vurursanız av elinizden kaçabilirdi. Yaşamla ölüm arasındaydım. Ya köpek balıklarının ağzına düşecektim Ya da yedi günlük açlığımı giderecek iki kiloluk taze bir balık yakalayacaktım Salın kıyısına tutunup son bir darbe indirdim Sal yalpalandı Sal yeniden dengesini bulduğunda balık ızgaraların ortasında hala canlıydı O da sizin gibi dirençli Can çekişen bir balık gelmişten Daha uzağa ve yükseğe sıçrayabilir Avımın yanına yaklaştım Gerekirse ayaklarımla dizlerimle giderek Dişlerimle kıskıvrak yakalayacaktım Iskalamamak için sağlam biçimde yere basıp Küreği var gücümle indirdim Küreğin kıkırdaklara gömüldüğünü duydum. Siyah bir kan sızıntısı salın suyunu boyadı. İşte bu olmadı. Kan kokusunu köpek balıkları duyacaktır. Kan kokusundan çılgına dönen köpek balıkları salın altına vuruyor... ...tekneyi bir o yana bir bu yana sallayıp duruyorlardı. O zaman elimin altındaki bu iki kiloluk balık yüzünden denetleyemediğim bir korkuya kapıldım. Sizi parçalayabilirlerdi. Hem de göz açıp kapayana dek. Gene de açlığımı gidermek için balığı bacaklarımın arasına sıkıştırdım Pulları temizlemek isteyince Çelik parçaları gibi ete yapışık olduklarını gördüm Anahtarlarımla kazımayı düşündüm ama başarılı olamadım Bu işleri yaparken daha önce hiç böyle balık görmediğimi anımsadım Pullu zırhı parlak yeşildi Çocukluğumdan beri yeşil bana hep zehiri çağrıştırır Bunca çabadan sonra ele geçirdiğiniz balığı fırlatıp atmadınız ya Yiyecek bulma umudu kalmazsa açlık dayanır hale gelir Salın içine oturmuş, yeşil ve parlak eti parçalamaya çalıştığım o anki kadar acımasız olduğumu hiç anımsamıyorum. Birkaç dakika sonra avımı yiyebilmem için daha sert ve acımasız davranmam gerektiğini anladım. Ne yaptınız? Tüm gücümle kuyruğunu çiğnedim. Sonra küreğin ucunu solungaçlarına soktum. Kalın ve sert deri balığı koruyordu. Solungaçların üstündeki bölümü kopartmaya uğraştım. Ama o sırada parmaklarımdan akan kanın benim kanım mı balığın kanı mı olduğunu anlayamadım. Elleriniz parçalandı. Ellerim değilse bile parmak uçlarım... cilk yarı olmuştu. Kan köpek balıklarının açlığını depreştirdi. İnanılmaz gelir ama... ...çevremdeki aç hayvanların dehşetini görünce... ...kanlı etten tiksintim daha da arttı. Yoksa avınızı martiye ya yaptığınız gibi... ...köpek balıklarına mı attınız? Hayır ama kendimi güç tuttum. Dişi bir balıktı. Bağırsaklar arasında yumurtaları vardı. Ne mutlu bana ki... ...bağırsakları yumuşaktı. Hemen içi verdi. İşlem bitince... İlk kez ısırdım ama pullara diş geçiremedim Gücümü toplayıp ikinci kez girişimde bulundum Umutsuzca tüm gücümle ilk lokmayı kopartana dek ısırdım Sert ve soğuk eti çiğnemeye koyuldum Bay Velasco ilk lokmayı çiğnemeye başladığınızdaki izlemenizi anlatır mısınız? İğrenerek çiğniyordum Neden? Çünkü çiğ balık kokusu beni oldum olası tiksindirmiştir Ama tadı daha da kötüydü ...yedi günden beri damağıma değen ilk besini gevelerken... ...canlı bir balık yemek gibi tiksindirici bir iş yaptığımı fark ettim. Hiç iyi bir etkisi olmadı mı? Oldu. Açlığımı olduğu gibi susuzluğumu da giderdi. İkinci lokmadan sonra doyduğumu sezinledim. Yedi günlük korkunç açlığım bir anda geçmişti. Kazadan önceki gücüme kavuşmuştum. Aslında hoşnut ve iyimserdim. Daha uzun süre yetecek kadar yiyeceğim vardı... Serin durması için balığı gömleğime sarıp salın dibine yerleştirmeye karar verdim Ama önce balığı yıkamam gerekiyordu Hep aynı yanlışı yapıyorsunuz Büyük bir saflıkla suya daldırdım Ve işte o zaman köpek balığının saldırdığını gördüm Ne diyorsunuz? Bana değil elimdeki balığa Balığın kuyruğunu tüm gücümle tutuyordum Köpek balığı öylesine çekiyordu ki dengemi yitirdim Salın kıyısına savroldum ama balığın kuyruğunu bırakmadım Var gücümle yeniden çektim Köpek balığı kolunuzu ısırıp omuzunuzdan koparabilirdi Bu aklınıza gelmedi mi? Kızgınlıktan ve umutsuzluktan çılgına dönmüştüm Bir kürek kaptım Köpek balığına birkaç tane patlattım Sıçradığı hızlı ve gürültülü bir diş darbesiyle Küreğin yarısını kırıp yuttu Denizde yedinci günümdü Saat beşe yaklaşıyordu Köpek balıklarından Öcümü almalıydım Kırık kürekli, öfkeli ve umutsuz suya vurmayı sürdürdüm Az sonra sürüyle köpek balığı gelecekti. Şu iki lokma balık beni canlandırmıştı. Yoksa bu yiyeceğini yitirmenin verdiği bir kızgınlık mıydı? Salda iki kürek daha vardı. Onlardan biriyle köpek balıklarına karşı savaşa sürdürmeyi düşündüm. Ama ilerlemek için bu kürekler size gerekli değil miydi? Saat dokuzda dondurucu bir rüzgar esmeye başladı. Deniz kabarmıştı ve yağmur yağacak gibiydi. Bir süre sonra suyum olacağını düşünmek beni gevşetti. O gece yarısına doğru deniz kabardı. 28 Şubat'taki kaza öncesi dalgalardan daha amansız dalgalar birbirini kovalıyordu. Sal pis ve çırpıntılı denizde yüzen bir ceviz kabuğuna benziyordu. Kudurmuş dalgalar denize sürüklemesin diye salın kıyılarına tutundum. Gece yarısı olmadan rüzgar daha da şiddetlendi. Gökyüzü iyice kapanıp kapkara oldu. Gece yarısından sonra büyük bir dalga... ...muhribin güvertesini süpüren dalgalar kadar büyük bir dalga... Salı bir muz kabuğu gibi kaldırdı sonra tepe taklak etti Olamaz Duruma ancak kaza gün olduğu gibi su üstüne çıkarken anladım Sal yok olmuştu Kafamın üstüne büyük kapkara dalgalar vardı Rengi foyu anamsadım Şaşırmıştım Bir metre ötende sal yeniden bilirdi İki kulaçta sala ulaştım Yüreğim gümbür gümbür atıyordu Soluk alıp veremiyordum Ya sal akşam beşte devrilseydi Köpek balıkları beni parçalardı Şimdi salda yalnızca köpek balığının ısırdığı kürek kalmıştı Deniz yine kudurmuştu Sal bir kez daha devrilirse bu kadar şanslı olamayacağımı düşünerek Hem tahta parçasını hem de kendimi sala bağladım Ya sal siz bağlıyken devrilirse? Devrildi Dikte sala bağlı boğulmak üzere olduğumu fark ettim Ellerim kendimi çözmek için kemerim tokasını arıyordu Umutsuzca ama kendimi yitirmemeye çalışarak tokayı açmayı denedim Sınırlı bir sürem olduğunu biliyordum Suyun altında ne kadar kalabiliyordunuz? Normal seksen saniye Izgaraya bağlı olduğum için soluğumu tutmuştum Tokayı bulmamla öteki elimle salı asılmam beş saniye içinde olmuştu. Kendimi olanca gücümle sala doğru çektim. Sağ elim kemerin tokasını yokladı ve çabucak söktü. Toka açılınca elimi bırakmadan bedenimi dibe doğru ittim. Kendimi kurtarmıştım. İnanılmaz bir şey. Ciğerlerim patlamak üzereydi. Son bir çabayla iki elimle salın kıyılarına yapıştım. Tüm gücümle kendimi astım. Ama salı yatırmaya yetmedi ağırlığım. Ağzımdan su giriyordu. Tuzlu su ciğerlerimi yakıyordu ama aldırmıyordum. Önemli olan salı bırakmamaktı. Kafamı sudan çıkarıp bir soluk aldım. Bugünün yaşamımda en çok kahramanlık gösterdiğim gün olduğuna inanarak son gücümü toplayıp kendimi sala doğru çektim ve bitik bir durumda içeri yıldım. Denizde sekizinci gününüz başladı. Bu bölümün özel bir adı var mı? Yok oldu umutlar. Gelsin ölüm. Siz ozan olmalıymışsınız Bay Velasco. Koyu renk tüylü, iri ve yaşlı bir martı sal üstünde süzüldü. Artık kuşkum yoktu. Kıyıdan çok uzakta değildim. Martılar karadan binlerce mil uzakta görünebilirler. Yaşlı martılar değil. Onlar karadan fazla uzaklaşamazlar. Kazanın ilk dönemlerinde olduğu gibi yeniden ufku taramaya başladım. Her yandan sürüyle mart yaklaşıyordu. Aç değildim ama sık sık deniz suyundan alıyordum. Mary'i Ne yapıyordu şimdi acaba? Meğer Meri de o gün onu düşlediğim tek gün... ...mobilde benim ruhuma ayin yaptırıyormuş. Bunu nasıl öğrendiniz? Kartegene'ye bana yazdığı mektuptan. Dinliyorum. Hemen hemen bütün gün salın kıyısına oturup ufka baktım. O günün şaşırtıcı bir aydınlık vardı. 50 mil öteden kara'yı göreceğime inanıyordum. Deniz nasıldı? Denizin rengi maviden koyu yeşile dönmüştü. Suyun renginin değişmesi bir sürü martı... ...gece olur olmaz kıyının ilk ışıklarını görmeye hazır olmamı bildiriyordu. Gece dingindi ve sal dost doğru belli bir noktaya doğru ilerliyordu. Eğer sal uçakların yolunu izlemişse Kolombiya kıyılarına çıkmalıydı. Tabi pusulasız bunu anlamak olanaksız. Bir de kuzeye doğru gidebilirdi. Gerçekten nerede bulunduğumu anlamam olanaksızdı. Gece yarısından önce uykusuzluktan yıkılmak üzereyken martı yaklaştı ve kolumu gagalamaya başladı. Şafak sökene kadar ufku gözledim. Ama hiçbir ışık görmedim. Güneş erken doğdu. ...o kadar sıcaktı ki... ...saat 7'de ortalık kaynamaya başladı. Hala kara görünmedi mi? Hayır. Nereye bakılırsa bakılsın... ...karadan iz yoktu. Avucumda martı... ...salda yatıyordum. Yaklaşık 12 saatlik sevincim yok oldu. Her türlü önleme boş verdim. 9 günden beri ilk kez... ...güneşin altında yattım. Ama uzun süre güneş altında kalamazsın. Ölmek istiyordum. Bir an gelir insan artık... ...hiç acı duymaz olur duyarlılık biter, bilinç körelir. Zaman kavramı tümüyle yitirilir. Ya açlık ve susuzluk. Ne açlık ne de susuzluk duyuyordum. Yaşama ve ölüme kayıtsızlıktan başka hiçbir duygu yoktu içimde. Ölüyordum. Bu düşünce de içimi tuhaf ve kasvetli bir umutla dolduruyordu. <gülüyor> Dalmışım. Gözlerimi açtığımda akşam oluyordu. 5 metre ötede büyük bir deniz kaplumbağası vardı. Önce hayal sandım. Kıpırdadığını görünce dört metre uzunluğundaki dev yaratık... ...ortalığı köpük içinde bırakıp denize daldı. Karabasan mıydı yoksa? Bugün bile kesinlikle söyleyemem ama... ...bu dehşet saçan görüntü korkumu canlandırdı. Korku da beni yeniden yüreklendirdi. Daha birkaç saat önce ölümü seçmiştim. Oysa hala yaşıyordum. Elimde kırık bir kürek parçası... ...yeniden savaşmaya hazır buldum kendimi. <Gülüyor> Çokça ilginç geçen deniz yolculuğunuzun... ...onuncu ve sonuncu gününe geldik. Yakıcı güneş... ...umutsuzluk ve... ...ilk kez dayanılmaz boyutlara ulaşmaya başlayan... ...susuzluk içinde inanılmaz bir şey buldu. Ne? Salın altındaki ağda boya yapımında... ...kullanılan kırmızı bir kök vardı. Ne anlama geliyordu bu? Denizde bulunduğum dokuz gün boyunca... ...su üstünde en küçük bir bitki kırıntısı bile görmemiştim. Bu kara parçasının belirtisi. Ansızın içgüdüsel olarak ısırdım. Tadı kan gibiydi Zehir tadı diye düşündüm Ama son lifine dek yemeği sürdürdüm Açlığınızı bastırdı mı? Evet desem yalan olur Nuh peygamber gemiden güvercini salınca Kuş gemiye gagasında bir zeytin dalıyla dönmüştü Bu daha suların çekildiğini gösteriyordu Denizde bir yıl kalınabilir ama Bir gün gelir daha çok kalmak olanaksızlaşır Bir gün önce güneşin karadan doğacağını düşünmüştüm Oysa 24 saat geçmişti ve kara parçası görünmemişti. Bu sizi düş kırıklığına uğratıyordu. Artık bir şey umduğum yoktu. Öleri dokuz gece, on gün olmuş diye düşündüm. Birinin sizi aramaya çıkacağını hiç düşünmediniz mi? Bu umudu hiç itirmedim. Ama dokuzuncu gecenin sonunda tümüyle unutulduğumu sanıyordum. Dokuz günlük yalnızlığım dakika dakika perdedeki film gibi gözemin önünden geçiyordu. Önce düşüşüm, sonra arkadaşların ve salın çevresindeki bağrışmaları... ...sonra açlık, susuzluk, köpek balıkları... ...ve akıl almaz savaşınız. Doğayla, hayvanlarla, kendi kendinizle. Şafakta rüzgar buz gibi oldu. Ateşim vardı. Tepeden tırnağa ürperiyordum. Sağ dizim yeniden acımaya başladı. Tuzlu su yarayı iyileştirmeden kurutmuştu. O güne dek kabuğunu koparmamaya özen göstermiştim ama... O gece salın içine yüzük oyun yattığımdan yaray canımı yakıyordu Bay Velasco hiç düşündünüz mü? yaranız zonklaması size yaşadığınızı hatırlatıyordu Güneş doğduğunda salda olduğunun farkına vardım Belliğimi zorlayarak dokuz tane çizgi attığımı anımsadım Ama son çizgi hangi gündü? A ah, takılan kökü yediğiniz gün O gün bana öyle uzakta kalmış gibi geldi ki Üstelik açlığımı da gidermemişti Güneşin doğduğunu biliyorum ama gücüm azalmıştı. Ayağa kalkmak bana olanaksız gibi görünüyordu. Yaralı bacağımı kıpırdattım. Saatime baktım. Hala ölmemiş olmam dayanılmaz geliyordu. Beşe çeyrek kala güneş bütün görkemiyle ufku aydınlattı. O zamana dek hep geceden korkmuştum. Ama bu yeni günün güneşi bana daha da korkunç göründü. Başımı dik duracak biçimde salın kıyısına yasladım. İşte o sırada... Yükselmekte olan kızgın güneşe karşı kıyının uzun ve yeşil profilini açık seçik gördüm. Ah oh, sonunda. Dört beş gün önce böyle bir hayal beni sevinçten deliye çevirirdi. Salı bir yana bırakır, kıyıya çabucak ulaşabilmek için kendimi suya atardım. Ama seraplara karşı aşılanmıştım. Bazen gerçeğe inanmak, düşlere inanmaktan daha güç gelir. En aydınlık sabahlardan biriydi. Hiçbir kuşkuya yer yoktu. Bu gerçekten karaydı. Ama uzaklıkları sürekli değişiyordu. Ne? Hindistan cevizlerinin. ...hangi Hindistan cevizinden söz ediyorsunuz? Kara parçasında Hindistan cevizi ağaçları... ...açıkça görünür biçimde önümde uzanıyordu. Bay Velasco... ...karayı gördüğünüzde saat kaçtı? Saat beş olmak üzereydi. Birdenbire geçmiş günleri... ...bütün bastırılmış sevinçleri... ...uçakların, gemi ışıklarının... ...martıların ve suyun renginin... ...yolaştığı sevinçler yeniden doğdu. Size o anda güzel bir kahvaltı mı... ...yoksa karayı görmek mi... ...daha çok canlandırırdı? <gülüyor> Kara tabi... Bir sıçrayışta ayağa kalktım Hindistan cevizi ağaçları açıkça görünüyordu ama Evleri göremiyordum O anı tüm ayrıntılarıyla dinlemek istiyorum. Sevinçten deliye dönmüş olarak kürek parçasına sarıldım Ve salı doğruca kıyıya yöneltmeye uğraştım Kıyıdan ne kadar uzaklıktaydınız ee, Sanırım iki kilometre kadar Ellerimde güç kalmamıştı Devinmek sırtımı acıtıyordu Ama karayı görünce Çabalamaktan vazgeçmek için mi direndim Diye güç verdim kendime Dokuz gün yeni doğanla birlikte on gün Dile kolay. Kanter için dedim ama var gücümle kürek çekiyordum. Küreğiniz kırık değil miydi? Suyun derinliğini bile ölçmeme yaramıyordu. Coşkunun verdiği garip bir güçle ilerlemeyi başardım. Kıyıya paralel bir akıntı salı kayalıklara doğru itiyordu. Kayalar sabah güneşi altında sivri tepeleri olan madeni dağlar gibi parlıyordu. Biliyor musunuz? Eğer kendinizi akıntıya bıraksaymışsınız parçalanarak ölecekmişsiniz O gördükleriniz Punta Caribana kayalıklarıymış. Ama ben sabırsızlığından gücümü denemeye karar verdim. Kıyıya ulaşmak için iki kilometre yüzmem gerekiyordu. Ne kadar zamanda yüzebilirdiniz? Normal olarak bir saatte yüzerdim ama... ...on günlük doğaya karşı verdiğim kıyasıya savaş... ...sonra aç ve susuz olarak yaralı ve güneş yanığı içinde... ...ne kadar zamanda yüzeceğimi kestiremiyordum. Çok yüreklisiniz doğrusu. Hiç düşünmeden, köpek balıklarını aklıma getirmeden küreği bıraktım. Gözlerimi kapadım... Ve suya atladım Su da sizi canlandırmıştır Ne olursa olsun giderek gücüm azalıyordu Ve hala karayı göremiyordum Yeniden korkuya kapılır gibi oldum Belki Belki değil Kesinlikle bir hayale kurban olmuştum Saldan oldukça uzaklaşmıştım Geri dönmek olanaksız gibi görünüyordu Sizi dinlerken benim soluğum kesiliyor Kara göründüğünde 15 dakikadır hızla yüzüyordum Ne kadar uzaklık kalmıştı Daha bir kilometre vardı ...ama artık Serap gördüğünü sanmıyordum. Ev görüyor muydunuz? Kıyıda tek birey bile yoktu. Yarım saat durmadan kulaç atmak tüketti beni. Yine de karaya varacağımdan emindim. Yaşamımın yarısını suda geçirdim ama... ...iyi bir yüzücü olmanın önemini... ...en iyi o 9 Mart sabahı anladım. İlerledikçe... ...Hindistan ceviz ağaçlarını daha iyi seçiyordum. Ne kadar yüzdüm bilmiyorum ama... ...güneş gitgide beynimi daha çok yakmaya başladı. İkinci kez derinliğin boyuma gelip gelmediğine baktığımda... ...kara ayaklarımın altındaydı. Karaya ilk adımınızı attığınızda ne duydunuz? O gün başıboş dolaştıktan sonra... ...karaya adım atmak tuhaf bir duygu... ...evet tuhaf bir duygu yandırıyor insanda. İlk izleniminiz ne oldu? İlk izlenimim... ...sessizlik oldu. Herhangi bir şeyi ayırt etmeden... ...büyük bir sessizliğe gömüldüm. Bir süre sonra uzakta dalgaların kıyıya yüzümle çarptığını duydum... Sonra Hindistan cevizli ağacı yapraklarındaki hışırtı bana karada olduğunu doğruladı. Dünyanın neresinde karaya çıktığımı bilemiyordum ama kurtulduğumu anlıyordum. Sonra ne yaptınız? Plajda yattığım yerden kafamı toplayıp çevreyi incelemeye koyuldum. Doğa engebeliydi. İçki düzel olarak insan izi aradım. Yirmi metre ötede dikenli telden bir çit vardı. Hayvan izleriyle dar bir yol uzanıyordu. Bu insan belirtileri önemli bir buluş gibi geldi bana Sevinçten deliye dönmüş durumda yanağımı ılık kumlara dayadım ve bekledim Ne kadar? Ee, yaklaşık on dakika Yavaş yavaş gücümü topluyordum Saat 6'yı geçiyordu ve artık güneş iyice yükselmişti Boş kabukların yanında dolu hindistan cevizleri vardı O yana doğru süründüm Beş gün önce yakaladığım balığa yaptığım gibi sinirli bir biçimde en yumuşak yerini aradım Midem ağrıyordu Dizimdeki yara irinleşmişti Hindistan cevizini yiyebildiniz mi? Hindistan cevizinin üst ucunda Üçgen biçiminde duran üç gözü vardır Bunları bulabilmek için cevizi bir çakıyla soymak gerekir Oysa benim anahtarlarımdan başka bir şeyim yoktu Kalın ve sert kabuğu birçok kez delmek istedim ama Her girişimim yenilgiyle sonuçlandı İçindeki sütün sesini duyduğum cevizi hırsla fırlatıp attım Sonra ne yaptınız? ağacı sırtımı dayamış düşünürken Köpek avlaması geldi kulağıma Bir süre sonra inanılmayacak kadar ince Beyazlar giymiş Genç bir zenci kız belirdi Kadının yaklaştığını görerek Hangi ülkedeyim acaba diye sordum kendi kendime Bu kadın Belki de, belki de son şansımdı İspanyolcayı anlayacak mı acaba diye Kendi kendime sordum Ola ki anlamaz diye İngilizce Hello diye bağırdım Karşılık verdi mi? Korkuyla baktı Anlaşılacağından güvenli Help me diye bağırdım bir an çevresine bakındı, tabanları yağlayıp kaçtı. Bir an cesedimi burada unutulmuş ve akbabalarca delik deşik edilmiş olarak düşündüm. Daha sonra köpekli bir adam belirdi. Omuzunda bir tüfek asılıydı. ...beni görür görmez durdu ve şaşkınlıkla baktı. İspanyolca konuşmaya karar verdim. Bayım, bana yardım edin dedim. Hemen yanıt vermedi. Tüfeğini yere dayayıp beni incelemeye başladı. Bir bu eksikti. İster misin bana ateş etsin diye düşündüm. Yardım edin bana. Ne oldu size diye sordu. İspanyolca konuşuyordu. Bir solukta anlattım. Ben Luis Alejandro Velasco'yum... Deniz kuvvetlerine bağlı Caldez muhribin denize düşen gemicilerinden biriyim Herkesin kesinlikle bu haberi bildiğini sanıyordum Bilmiyor muydu? Kimsenin kazadan haberi yoktu Paçayı nasıl kurtardığımı anlasınlar diye Oracık'ta en küçük ayrıntısına kadar anlatmaya hazırdım Sonra? Geri döneceğini söyleyerek gitti Geldi mi? Geldi Hangi ülkedeyiz diye sormayı akıl edebildim Kolombiya'daymışız Yürüyemez misin diye sordu Denedim ama başaramadım Karısıyla birlikte gelmişti Eşeğe binmeme yardım ettiler Yarım saatte kurtarıcımın evine ulaştık Karısı sıcak tarçın getirdi Hasta bir çocukmuşum gibi Tarçını zorla içirdi Konuşmak için ağzımı açar açmaz Susun sonra anlatırsınız diyordu Yiyecek istedim Doktor muayene ettikten sonra yiyecek verebileceğini söyledi En yakın doktor buradan iki günlük yolduydu. Tüm köy beni görmeye gelmişti O günden sonra sizi izleyecek Meraklı toplulukla ilk karşılaşmanız oluyor bu Daha sonra O daha sonra umulmadık bir şey daha oldu Köyün komiseri ve kalabalıktan bazıları beni yataktan çıkardılar Niçin? Nereye gittiğimi ve bu dost yardımseverlerin bana neler yapacağını bilmiyordum Muhripten düştüğüm günden beri durmaksızın bilinmeyen bir yöne doğru gidiyordum İki uzun sopaya takılı bir asma yatağa yatırdılar Eğri bürü bir yolda gidiyorduk Beni nöbetleşe taşıyorlardı Her yarım saatte sekiz yeni taşıyıcı alıyordu nöbeti Hiçbir şey vermediler mi size yemek için? Su ve biraz tuzlu kurabiye verdiler Her kafadan bir ses çıkıyordu Benim dışımda herkes konuşuyordu Kalabalığı yöneten komiser Kimsenin bana yaklaşık konuşmasına izin vermiyordu Mulatos'a vardığımızda Polisler kalabalığı durduramadı Mulatos nedir? Tevgraf makinesi bile olmayan bir balıkçı köyü Bu durumda ailenizle de haberleşme olana olmuyordu Mulatos'tan San Juan'a götürüldüm Kalabalık daha da çoğaldı Halk beni görebilmek için birbirini çiğnerken bu gösteriye neden olan ben yatağıma kurulmuş yatıyordum. Bu kalabalık San Juan'a kadar ardımdan geldi. Yolculuk boyunca su içmek ve yemek yemek istedim. Susuzluğumu ve açlığımı kamçılamasına karşın tuzlu kurabiye parçaları ve damlalıkla verilen su beni canlandırmıştı. Şirin kentin tüm halkı beni karşılamaya koşmuştu. Polis beni görmek için sokaklara yığılan kalabalığı denetlemeyi başardı. Burası gezinin sonu oldu beni muayene eden doktor Gomez ilk muştuyu verdi. Yemek yiyebileceğiniz konusunda mı? <gülüyor> Uçak hazır. Sizi Cartagena'ya götürecek. Aileniz sizi bekliyor dedi. ...bir üstünde açlığa ve susuzluğa dayanmanın... ...bir insanı kahraman yapacağını hiç düşünmemiştim. Tek uğraşım beklemek ve sağ kalmaya çabalamaktı. Kahraman olduktan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye soruyorlar bana. Ne karşılık veriyorsunuz onlara? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben kendimi eskisi gibi görüyorum. Değişen ben değilim, ötekiler. Ne içim ne de dışım değişti. Ünlü olunca ilk izleminiz ne oldu? Gece gündüz her fırsatta insanlar kendimden söz etmemi istediler Beklenmedik bir ziyaretçiden korunmak için başıma bir nöbetçi diktiklerini Deniz Hastanesi'nde fark ettim Bu öyküyle ilgili olarak sözlerinizi nasıl bağlamak istersiniz? Ee, bu serüven bana beklenmedik bir kazanç kapısı açtı <gülüyor> Reklam ajanslarının önerileri mi? Şaşmadan işleyen saatimin yapımcılarına bir yararı olduğunu sanmıyorum ama bana 500 dolar ödediler ...falan marka cikleti çiğnemem ve... ...bunu reklamlarda söylemem için... ...bin dolar aldım. Espadrilerimi yapanlar da... ...reklamda söylemem için... ...iki bin dolar ödedi. Denizde açlık ve susuzluğa dayanarak... ...on gün yaşamanın karlı bir iş olacağını... ...hiç düşünmemiştiniz değil mi? <gülüyor> Bu kazandığımın yüz katını verseler de... ...bir kez daha yaşamak istemezdim. Kahraman olarak yaşamanızın... ...özel bir yanı var mı? Yok. Sabah onda kalkıyorum... Kahveye koşup arkadaşlarla çene çalıyorum Hemen hemen her gün sinemaya gidiyorum Her gün çeşitli yerlerden mektup alıyorum Tanımadığın insanların mesajları bunlar Kimileri bana bu öykünün hayal ürünü Uydurma olduğunu söylüyorlar Öyle mi? Peki öyleyse denizde on gün boyunca ne yaptığımı sanıyorsunuz? <Gülüyor> Bir Denizci adlı oyunumuzun altıncı ve son bölümünü dinlediniz. Başka bir oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın sayın dinleyiciler.